Elhamdülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâkünnâ elinehtâdî el-eulâ an hedâna allâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî Çalışmıyor bu ha? O çalışmıyor. Fadjâet rüsûlü rabbina bihakkü sallimu alâ muhammed. Sallıllahu ala Habibi kulubina Muhammed Allah. celle celaluh. Sallıllahu ala Muhammed Allah. celle celaluh. Evli billahi'ş şemii'ul alim min eşşeytanir recim. Rabbi a'uduke min hemazati şeyatin, rabbi La <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim ام تنجوردا اذ حضر يعقوب الموت إذ قال البني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابراهيم و يشوع و اسحاق واحد من احل له مسلمون تلك امه قد خلت لها ماك شبت لكم ماك شبت من بلات عما كانوا يعملون صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الكريم <gülüyor> <gülüyor> Bu gece son sohbet olduğu için Akbar. Allahü Akbar. Allahü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 Yahudi olmalarını vasiyet etti. Öleceği gündeki son vasiyeti Yahudi olmalarıydı dediler. Bunun üzerine Allahu u Teala Hazretleri bunları reddediyor. Estağfirullah. Emküncüm şu eda Ey Yahudiler melunlar yoksa siz hazır mıydınız? İdhazora Ya'kubel Mevd Ya'kub Aleyhisselam öleceğinde siz yanında mıydınız? İlk <gülüyor> aleli beni maça budu ne Çocuklara ne dedi? Siz benden sonra kime tapacaksınız dedi. Kalu onlar ne dediler? Ne abudu ilah kevilah ba ke İbrahim ve İsmail İshak, biz senin ilahına ve senin babaların ataların İbrahim İsmail ve İshak Ali ilahına.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 Yakub aleyhisselam bizim babamız değil miydi? Ha, onu reddedemem tamam. Yakub aleyhisselam sizin babanız. O zaman biz ne kadar kötü olsak da babalarımızdan elbette bir yardım gelir. Yine yani efendimize diyorlar ki sana inanmayacağız ama yine bir kurtuluş çaresi bulacağız. Sana inanmamış yine bir sene gidiyoruz? Ya gidemez Uydur uydur reddediliyorlar. Ben ne diyor? E, babalarımız peygamber diyor. Doğru değil mi? E doğru. E onlar bize yardım eder. Ha. Bakalım ona ne cevap geldi. Til <gülüyor> sizin babalarınız, atalarınız, peygamberdadınız bir ümmetti ki kalkalet geldi geçti. Ya ama kesebet, onların kazandığı kendine. Ve lekün kestüm sizinkiler de size. Kimse kimseye neye gelebilir ne kötülük edebilir? Arkadaşlar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 Aracılık ne zaman çöker, tevbe ne zaman çöker, hep iman var ise. İmanını kurtaramayan adamın babası peygamber olsa cennete sokabilir mi o? Sokamaz. E siz ahir zaman peygamberine, son kitaba inanmayacaksınız, ondan sonra babamız, peygamberler bize şefaat eder. Babalarınız size lanet eder. Muşah da lanet etti size, İsa da lanet etti size, Davut da lanet etti size.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 Oluyor böyle şey dünyada. Ama ahirette bu sökmez. Şimdi sihir tarafı hep seyyid. Elini sallasan seyyide dersin. Her taraf seyyid olmuş. Seyyid demek Rasulullah aleyhisselamın torunlarından, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'den gelenler. E tamam ama herif din yok, iman yok, namaz yok, abdest yok. Bu seyyid olsa ne olur ya? Babası şeyhmış bilmem neymiş, kendisi eşşek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 Ey Haşim oğulları, ya beni Hashim. La yedinin nasu bi amali metjuni bi ensabikum. Yarın ahirette herkes yaptığı iyi amellerle benim yanıma gelecek, benden şefaat isteyecek. O zaman sakın siz bizim akrabamızdır peygamber deyip de güvenip yanıma gelmeyin deyin. Siz de ameliniz varsa gelin onunla beraber. Yoksa boşuna adam istemiyorum. Pir Hacı buyurdu, alusi tefsirinde gördüm.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 Ondan sonra, canını cehennemden satın al, bütün akrabasına öyle vurdu. canınızı cehennemden satın al. اِشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ لَا غُنِيَ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ Dünyada canını cehennemden kurtulma, kurtarmak kolay, iman edersin, salih ameller işlersin, sadakeler verirsin. İttekun نَارَ وَلَوْ بِشِكْكِ demredin. Yarım hurma verin, canınızı cehennemden kurtarın diyor. Dünyada Allah yoluna bir fakire yarım kurmayla canını cehennemden alabiliyorken, ahirette dünya senin olsa, her taraf altın olsa versen kurtaramıyorsun. Burası dünya, burada yapılan iş olur. Canını cehennemden almanın yolları var, buna bak. Bir şeye güvenme. اَتَفْغَرُ بِالتِّصَالِكَ مِنْ عَلِي فَأَصْلُ الْبَوْلَةِ الْمَاهُ الْقَرَاهُ فَلَيْسَ بِنَافِعِ النَّسَبٌ زَك۪ي يُدَنِّسُوا صَنَائِعُكَ الْقِبَاهُ sen diyor Hz. Ali'nin soyundansın diye gurur mu duyuyorsun diyor, idrarın aslı halis su değil mi? He? İdrar, nereden oluyor idrar? Tertemiz sudan olmuyor mu? suları içiyoruz mis gibi, efendim, taş kara kulakları, ne oluyor? İdrar oluyor çünkü. E şimdi sende, nesebin, soyun, sobun tertemiz olsa da, işlerin pis olsa, ne yararı? İşte oldun. İdrar gibi. Aslı su tertemiz su ama nesli ne? <gülüyor> Rabbul Alemin öyle buyuruyor. <gülüyor> Estağfirullah. Fe ilanu fi ghafiz suri felâ ensâbe beynahum yevmeyizin velâ yetesâ.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 Alacak istersin, sevabına dalarsın herifin. ne mu uğraşsın? Yolunu değiştirin. Ahiret öyle bir çarşıdır, benzemez bu çarşıya. İlla amel, amel, amel, iman ve ameli salih. Şimdi, Allah-u Teala'nın fazlu keremiyle insanı kurtaracak ameli salih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 uzun bir hadis-i şerif rivayet etti. Bu hadis-i şerifi hiç belki de duymadınız. Çok muazzam bir hadis-i şerif. Bu gece burada bunu size işte duyurayım. Tefsirde geçiyor şimdi. Bizim Ruhul Furkan tefsirimizde 135. ayetteyiz biz şimdi herhalde. Takara suresi 135. ayet. Bu ayete gidin.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 Ümmetimden bir adam gördü Ezrail aleyhisselam geldi, bunun ruhunu alacak. Öldürecek onu. Anasına, babasına yaptığı iyilikleri geldi, Azrail aleyhisselamı geri çevirdi. Ömrü ancak ne uzatır? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. La yeğuddül kaza illet dua. Kaza ve kaderi ancak...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 Üç şeyi zayir Allah'ın hakiki düşmanıdır. Hangisidir bu üç şey? Namaz, oruç, cünüplükten yıkanmak. Bunlara dikkat etmeyen Allah'a düşmanı oluyor ya Allah Allah. Dikkat eden Allah'ın dostu oluyor. Çok mühim. Ümmetimden bir adam gördüm. Ölü karanlık, arkası karanlık, sağı karanlık, solu karanlık, üstü karanlık, altı karanlık, hayretler içinde zifiri karanlık nereye gideceğini bilmezken,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 Dünyada verdikleri sadakaların gölgesine girecekler. Allah yoluna vermeyen adam kaldı ayazda. Yandı, battı, yok cehenneme gitti. Ya. Ümmetimden bir adam gördüm. Zebaniler bunu küsküvrak yakalamış. Tam cehenneme götürürlerken Emri bil maruf nehyanil münkeri geldi. İnsanlara iyiliği emredip kötülükten men etmesi, vazuna u etmesi geldi. Bunu kurtardı zebanilerin elinden aldı Allah. Demek ki arkadaşlar bu milleti bu yola çağırmanız, davet etmeniz, buradan duyduklarınızı anlatmanız var ya yarın zebaniler kız kıvrak yakalasa seni geliyor bu adam iyiliği emretti, kötülükten ney dilinin döndüğü kadar millete İslam'ı anlattı diye azap meleklerinin elinden alıyor, rahmet meleklerine teslim ediyor. Onun için devamlı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 Sabah kada namaz kılan, akşam kadar nafile oruç tutanların mizandaki derecesine insan güzel ahlakla kavuşuyor. Tevazu, alçak gönüllülük, kibarlık, nezaket, yumuşaklık, Müslümanlara iyi davranmak, kalp kırmamak, gönül incitmemek, bunlardan mühim şeylerdir ama tabii imanı olana, namazı abdesi olanı, ehli sünnete yarar bu işler. Yoksa galurun kadar kibar olursa olsun cehenneme küçük olacak. Onlar ona ker yok. Müslüman'a yarar ümmetimden bir adam gördüm Allah Allah amel defteri havadan uçuşacak herkesin amel defteri havadan gelecek eyvah insan da heyecanlanacak sağıma mı düşecek soluma mı düşecek sola düştü gitti yandın işte tam o arada beklerken adamın amel defteri sol tarafa doğru meyilletti inerken artık anladın ki işim bitti yanaşırken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 Ümmetimden bir adam gördüm. Cehennemin içine düştü. Allah Allah. Ta cehenneme girene kadar kurtulamadı yani. Bu girdi de. Girdi ama dünya hayatında Allah korkusundan birkaç gözyaşı dökmüş. O gözyaşları geldi cehenneme girmiş adamı aldı çıkarttı.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 Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammedun abdullahu ve resuluhu. İşte bu geliyor oraya. Oraya geliyor bu. Allah'ım. Men kâle la ilahe illallah muhlisan değal cennet. İhlas ile la ilahe illallah diyen <gülüyor> cennete girdi. <gülüyor> Gird <gülüyor> girecek yok <gülüyor> girdi. <gülüyor>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 Son olarak orada da cemaatle görüşeceğiz, vedalaşacağız, Ramazan'ın faziletlerini duysanız da bilinçli amel etseniz severim. Yani ben sizin iyiliğiniz için sizi çağırıyorum Allah rızası için. İnşallah ururma. Şimdi birkaç dualar var ama kısa da olsa edeyim. Bu zamana kadar hukukumuz var, dünya ve ahiretim tahlil geçmiş ve gelecek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 Böylece bulacağım inşallah. i̇nşallah. O şartla dua edip inşallah o <gülüyor> rahmat. <gülüyor> Cami şerifin yardı kursucun ilgilenin. Kum ve çakıl malzeme ihtiyaçları olanlar sorun buraya. İnşaatçılar var bu kadar, kaç sahipleri? Allah razı olsun, buranın işine bakın inşallah. Elinden gelenler yapsın buraya. Bura bizim yerimiz. Bize çok daha hizmet edecek inşallah. Ya Rabbi şakal bırakanlara Habibinin şefaatini nasip eyle. Amin. Bu kardeşlere buradan da almadan anadan doğmuş gibi tertemiz beraatlerini ihsan eyle. İlim meclislerine kabul ettiğine ahirette cennetlere böylece dahil eyle. Habibediyibinin sancağı şerifinde açtır cemeyle. O hadis şerifte geçen bütün müjdelere nail eyle. Amin. Ya Rabbi askerlere gideceklere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 Eyle. Bizler de ahir nefeslerimizde ölüm döşekliğine düştüklerimizde imankan ruhsatim çene kapamak nasip eyle. Ya Rabbi hocama yardım edecek olan kardeşlerimize çok yardım et Bu gece yardıma katışacak olanların niyetlerini kabul ederek özellikle Ya Rabbi bunlara dünya ahirette geniş halal imkanlar, rızıklar, ühsan eyle. Müslümanları her sahada Muktedir eyle zengin eyle, gâli beyle, hakim eyle ya Rabbi. Amin, amin, sallallahu aleyhi ve Amin.